Kaşıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra, şarkılar sönüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra, yeniden yan yana onlar. Ne geçmiş tükendi.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 Hayat yeniler bizi Geçse de yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar Yıllardan sonra Yollardan sonra Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Önümüzdeki günlerde Kaş'ta ilk defa gerçekleşecek bir caz festivalini konuşacağız. Bu festivali organize eden ekipten Murat Sezgin bizlerle birlikte. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk merhaba. Three Dots'tan diyeyim. Doğru. Aynı zamanda X Jazz'dan. Aynen. Dolunca'da Jazz Festivali'nden. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> bir de Kaş mı çıktı <gülüyor> üstünüze? Evet bu sene böyle bir işe girişelim dedik. <gülüyor> e, 6-7-8'i teşekkür ederiz. 6-7-8 Eylül'de ilkini gerçekleştireceğimiz bir festival. <gülüyor> e, önümüzdeki senelerine çok güvendiğimiz bir iş şimdiden. E, bütün Kaş ve bölgesine yayılacak önümüzdeki dönemden itibaren... <gülüyor> Sadece programı ve sanatçıları konserleriyle değil etrafını çevreleyen etkinliklerle birlikte de çok geliştirmek istediğimiz bir iş. İşte çocuklar için yapacağımız etkinlikler Düşler Akademisi'ni biliyor musun? Evet Akade Mehmet, Ulu. Ve Mehmet Ulu Müzik Evi var aynı zamanda Düşler Akademisi'nin içerisinde orada. Mehmet Ulu'nun anısına yapılan bir yer. Hı hı. Ee, ...çok güzel bir müzik stüdyosu... Ee, ...Düşler Akademisi ekibi de işin içerisinde... ...Kaş'tan e, orada yaşayan... ...çok sevdiğimiz bazı iş yapan insanlar da... ...işin içerisinde... Hı hı. Böyle ya, bir... Nasıl bir yer Düşler Akademisi... Belki bilmiyormuşum Düşler şimdi... Düşler Akademisi Kaş'ın merkezinin tepesinde... Hı hı. E, ...köyün adını bilmiyorum ama... ...böyle arabayla 10 dakika... E, ...tepelere doğru çıktığınız bir yer öyle kurtarılmış bir e, alan gibi. Evet. E, özellikle çocuklara ve e, daha diskload edilmiş e, bireylere de e, yer veren e, bir e, alan. Hı hı. E, aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam 5-6 sene önce inşaatına başladıkları son 2 senedir de iyice aktif bir e, müzik stüdyosu da var içerisinde. Hı hı. Bizim de elinde büyüdüğümüz diyelim Mehmet abinin evet, anısına yani yapılan bir yer. Festival içerisinde orayı hatta çok güzel bir şekilde kullanacağız. Sanatçıların birlikte müzik üretecekleri bir alan olacak festival esnasında. Hı hı. Festival programında bulunan sanatçıları bir saat stüdyonun içine atacağız. Çay, kahve, içecekler hı. o tip şeyleri sağlayıp birlikte neler çıkaracaklarını göreceğiz. Çok güzel. Adına da Mu Sessions dedik şimdilik. Hı hı. Bakalım o da belki bir yerlere gider ileride o iş. Kayıda olacak tabii ki bu buluşmaların. kayıtları olacak. Intime. Çok güzel videolara da çekeceğiz. Evet. Her sene festivalde bu tip bir hareket yapalım dedik. Evet. Kars zaten aslında kültürel faaliyette kalkışmak için uygun bir yer. Yani kendi doğal güzelliklerinin vesaire dışında. Başka bir şeyden bahsediyorum. Özellikle büyük şehirden diyeyim. Başta İstanbul'dan olmak üzere ciddi bir göç. Yıllardır zaten günü e. yaşanmakta. E. Bunun son yıllarda en çok andığımız mekanlarından birisi de Kaş oluverdi. Yani illa İstanbul'u terk etmek gerekmiyor ama insanlar biraz uzaklaşmak istediklerini büyük şehirden. Çok da müzisyen var gördüğüm bildiğim müzisyen kadarıyla değil var. mi? Oradan? Kaşta çok ilginç bir şey var. İnsanlarla tanıştığınızda görüyorsunuz. Hepsinin böyle bir önceki yaşamı ve Kaş sonrası diye böyle bir evet. durum oluyor. işte böyle Bir şeymiş oraya gelmiş başka bir hayatı seçmiş. Ama bir yandan o yaptığı şey de devam etmiş gibi. Hep böyle yeni bir sayfa başlatmış insanların hayatında. Hı hı. Müzisyeni de çok. işte müzisyen olup işte mekan açığını, restoran açını aynı evet. zamanda müzik prodüksiyonunda devam edip ne bileyim takı dükkanı işleteni falan hani evet. e, çok ilginç e, hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Evet. E, şey konusuna da katılıyorum. E, Kaş aslında bu tip bir iş yapmak için harika bir yer. ya Zaten hani doğasıyla ilgili söyleyecek çok fazla söz yok. E, harika bir coğrafya. Hı -hı. E, ama bu tip kültür etkinliklerinde de, kültür sanat etkinliklerinde de çok ön plana çıkmamış ilginç bir şekilde. Değil mi? Evet, biz de hani oradaki, orada bir boşluk olduğunu düşündük. Hı -hı. E, yaptığımız işte profesyonel olarak bu e, bütün çevremiz, network'ümüz hani Hı -hı. bunun üzerine. E, dedik ki hani biz de böyle bir şeye kalkışalım. Evet, peki yani şimdi festivalin programını konuşurken aslında ortaya çıkar ama boşluk dedin oradan devam edelim. E, tam nasıl bir boşluğunu, ne, ne şekilde dolduracak o boşluğu onu merak ediyorum. Çünkü hani o boşluğun şeytanın avukatlığını yapayım. E, hemen paraya dönüştürülmesi de başka türlü mümkün olabilirdi. Hı hı. E, bu muhteşe sebeplerden olmamıştır. ikide de olmamış. Gerçi her e, güney kıyısında olduğu gibi fazla turistikleşme eğilimi orada da olmakla birlikte. Hı hı. Siz bildiğim kadarıyla Biraz Aslında olduğunuz yerinde yapısını hali alarak hesaba katarak iş yapan bir ekipsiniz Evet bu kısmı kadarıyla. bu kısmı çok önemli yoksa kopyala yapıştır şeklinde festival evet. yapmaya başlıyorsunuz evet. sağda solda ee, bu bizim ekip için söyleyeyim bizi çok uzaklaştırıyor zaten hani işimizden o Hı -hı. yüzden e, her festivalin kendine has e, bulunduğu bölgenin böyle dinamiklerini çok çok iyi anlayan ihtiyaçlarını ...o bölgeye çok mesela zarar veren bir iş yapabilirsiniz. Biz Bozcuada'da da işte Bozcuada Caz Festivali örneğini verirken hep... ...hani tabii. adayı Ibiza'ya çevirmek istemeyiz yani. Hani böyle bir şeye ön ayak da olmak istemeyiz. Hı hı. Ama bizim e, işlettiğimiz alanlarda... ...Bergama'da bir tiyatro festivali yaptık mesela e, geçen yıl. Bu evet. sene bir sekteye uğradı Olmadı başka çeşitli sene? sebeplerden. Seneye umarım. E, bakalım... E, o, orada da hani deneyimlediğimiz şey Mesela bir tiyatro festivali Caz festivali belki işte yeni müzikler Daha doğaçlama festivalleri O Hı -hı. tip işler yaptığınızda Bölgeye o Bizalaşma tipi bir e, durum yaşatmıyorsunuz Bence Hı -hı. özellikle hani Kaş özelinde şunu e, görüyoruz yani Bozca'da da bunu Gözlemledik bu tip böyle büyük festival Fikirleri bir iki tane fikir hani Hayata geçsin ki orada böyle Ekosistemi oluşsun biraz işin Hı -hı. derdindeyiz Hı -hı. İşte ne bileyim Kaş'ta yaşayan ne bileyim Düşler Akademisi'nden mezun olmuş hı hı. iki tane birey o festivalde üç tane sanatçıyla tanışsa uluslararası evet. ya da yerli birlikte işler güçler yap. Yani bu tip bir e, kuantum şeyi başlatmak istiyoruz aslında <gülüyor> etkisi. etkisi. Evet. Bir yandan da oradaki pek çok müzisyenin de iyice tabiri caizse sıkı fıkı olacağı bir dönem olacak aslında. Doğru. Yani, hı hı. Kaşlıların da aslında yan yana gelmek için. ...daha iyi bir sebepleri olamaz diye düşünüyorum müzikten. Doğru katılıyorum. Yani şey gibi bir şey tabii ki yapabilirdik işte. Ağa bir sürü insan gidiyor. O zaman işte büyük bir tane popçu getirelim. İşte 5000 bin bilet satalım, para kazanalım gibi bir iş de değil bu. <gülüyor> Kaş Caz Festivali'nin programına baktığınızda... ...böyle biraz ince eleyip sık dokuduğumuz bir durum var. Ciddi kişisel risklerle gerçekleşiyor bu işler. Hatta yayın öncesinde de senle hızlıca lafladık. Evet. Avrupa'nın dünyanın birçok yerinde... Hani öncelikle şöyle bir parantez açayım. Ee, Türkiye'de bu caz festivallerine olan bir e, adedinde de bir artış var ve ben bunu çok sağlıklı buluyorum. Hı hı. E, Türkiye'deki coğrafi e, hani yapı sebebiyle bence daha 30 tane falan büyük caz festivalini kaldırabilecek bir kapasitesi var bu ülkenin aslında. Hı hı. E, ve e, bu özellikle hani turizm potansiyeli de olan mevcut ya da geliştirilebilir potansiyeli olan coğrafyalarda da bunun... Yerel hükümetler tarafından ciddi anlamda desteklenmesi lazım. Evet. Avrupa'nın birçok ülkesinde görüyorsunuz 25 kilometre arayla birbirinden böyle çok yüksek kapasiteli evet. e, bulunduğu şehirler tarafından ciddi anlamda desteklenen ve bunun karşısında da bir geri dönüşü Hı -hı. olan şehre festivaller var. Evet. E, biz Bozcaada'da da festivali yaptığımızda birinci senenin sonunda ki böyle ada biraz bize tepkiliydi ilk senesinde işte hani İstanbul'dan geliyorlar burayı mahvedecekler gibi bir refleks vardı ada'da. Festivalin birinci senesinden sonunda e, konuştuğumuz bütün orada yaşayan insanlar, esnaf. Ya yani ne kadar güzel bir kitle geldi, keşke hep böyle insanlar adaya gelse gibi reaksiyonlar aldık. Ne? Karşıta da bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz ki kitlenin değişiminden şikayetçiler orada da. Hmm. E, hani ben burada detaylarına girmeyeyim ya, ama. Tüketici bir kitle olmasından belki hani tatil anlayışında. Olabilir evet. Çok hani, kısıtlanmış bir kitle belki. Olabilir. Hani bu tip bir faydası da olabilir diye düşünüyoruz. Neden mesela Kaş'ta çok iyi bir tiyatro festivali de olmasın Tabii ki. ki böyle bir şeye inanılmaz uygun bir yer. Tabii ki. Tabii ki. Peki o um, 2 sene içerisinde Bolca'da da e, ki o dönüşüm yani insanların algılarındaki o dönüşümü nasıl yorumluyorsun? Ee, yani yani işte... gelen kitleyi dedin hı hı. Hani nasıl insanla biraz tarif etmeni İnsan isteyeceğim. İnsan tipi için ya hani böyle çok klişe tabirlerle söyleyeyim öncelikle kendi cümleleriyle insanların. Ee, ne bileyim yere çöp atmayan merak eden ya bir dükkana girdiğinde ne bileyim e, iki poğaça bir böyle tatlı bir şeyler almaya girdiğinde bile e, Hı -hı. hal hatır sorup böyle Hı -hı. adının geçmişini ya merak eden bir insan grubu gelmiş böyle dediler yani bize evet. ki hani bence çok önemli bir şey hani geldik eğlendik döndük gibi değil de evet. Onun haricinde hani daha hani kapital terimlerle hani bir şekilde harcama şeyi de daha olumlu yönde yüksek. Yani hani Hı. gittim bir gece Gelen kulübünde turistler. 5 bin lira hani ezdim gibi değil de adaya böyle düzgün bir şekilde hani sağdan soldan alışveriş yapayım, şuna destek olayım, yerel Hı. bir tane ürün görüyor, onu alıyor falan o tip bir kitle gelmiş. Ama bu kitle <gülüyor> yani şöyle... Sizin de iletişiminizle alakalı aslında hmm. bu. Yani festivali nasıl sunduğunuzda evet. da, da e, alakalı. Kesinlikle. De Dediğim gibi hani çok havalı headline olsaydı hmm. e, ve siz bunu hakikaten pop bir, bir şekilde yapsaydınız belki insanların davranışları da o yönde yani daha tüketmeye yönelik olacaktı o festival. Kesinlikle katılıyorum. Galiba öyle bir etki var. E, festival ya bizim iş, hani bizim işleri yaptığınızda e, hani o işte geyik tabiriyle goy goycu bir kitle mi yoksa gerçekten içeri girdiğinde ya ben güzel bir an paylaşayım, şurada da güzel bir müzik dinleyeyim, insanları mı var arasında bir ayrım var, o da iletişim çok belirleyici. Evet. Ee, ne bileyim, yaptığınız bilet fiyatından tutun da programına kadar her şey çok belirleyici orada. Hadi o zaman programı konuşalım Murat. Buyurun. Ee, 6-7-8 Eylül'de ee, nasıl dağılıyor Kaşa Festival? Dağılıyor mu? Hani ilk sene olduğu için belki tam düşündüklerinizi yapamamışsınızdır. <gülüyor> Neler olacak bey? Onun konusunda. Bu seni çok dağılamıyor. Önümüzdeki seni, hani bizim de toplayabileceğimiz fon ve bu festivalin finansal gerçekliğiyle birlikte hedeflerimiz hep şey yönünde. Böyle atıyorum, ilk haftasında şehrin her yerine dağılsın bir sürü. E, şehir etkinlikleri de olsun. Hı hı. ikinci haftasında belki hani daha bizim standart festival formatında bir araya gelmeli bir iş olsun dedik ama ilk sene biraz daha sakin takılmak zorundayız. Bu senenin gerçeklikleri de belli bu ülkede. Ekonomik olarak. Sponsorluk öyle, anlamında her banka. anlamda. Hı hı. E, biz e, yedi aylık bir mekan araştırmamızın sonunda kaşı didik didik ettik. E, bu ülkede hani biliyorsun sende bir festival mekanı için hani alkol ruhsatı gerekiyor, o gerekiyor, bu gerekiyor Tabii. falan. E, bütün bu eleminin elemin Emine Ede Ede bizim en çok aklımıza yatan şu anda da çok iyi bir ilişki yürüttüğümüz Kaş'taki Setur Marina'da olacak. Hı hı. Bu anlamda böyle bir sahnesinin arka fonunda yelkenlerin falan olduğu harika güzel bir mekandan bahsediyoruz. Çok çok iyi bir hissi olacak festivalin. Üç hı hı. günlük bir iş. Hı hı. Cuma günü yani her gün dört ve beş grup arasında bir grup var. Açık hava da olacak Akşam 6'da kapıyı açıp Gece bir gibi festival kısmını bitirdiğimiz Sonra belki şehir eğlencelerine Geçeceğimiz bir festival hı hı. İlk gününde Biba Project var Önder hı hı. abilerin işi, Şeneva Ülkerler işte Ozan Musluoğlu Ayhan abiler böyle çok Güzel bir evet. iş var orada Çağrı Sertel'in Instant'ı var hı hı. Bizim böyle kendimize çok çok yakın hissettiğimiz bir iş Türkiye'de çok seviyoruz o projeyi İngiltere'den Mammal Hands var İstanbul'da da izledik daha önce. Evet. Biz Berlin'de yaşayan bir ekibiz aynı zamanda orada da çok kendileriyle haşır neşir olmuştuk e, harika bir İngiliz e, grup muhteşemler ve ciddi yükseliştiler evet bayağı iyi gidiyorlar gözümüzün yani önünde evet imanada Balkan <gülüyor> ee, Inci Bes'in Line Kristan çıkmıştı albümü ee, Edizler'in Ediz'in plak şirketi <gülüyor> evet, Ediz ee, aynen Balkan ee, Inci Bes kuarteti ile geliyor bir de e, DJI olarak günün IKSV salonun e, şey direktörü e, Deniz Kuzu oldu çok eski bir arkadaşımız <gülüyor> o da bu sadece ilk gün müdür bu söylediğin? Bu ilk gün. Çok iyi. Devam edeyim mi hemen? <gülüyor> Etsene lütfen. İkinci günü, cumartesi günü e, Kaşlı bir e, arkadaşımız Ediz Hafızoğlu'nun Nazlı var. Tam kadro geliyorlar. Ferit Odman var. Büyük ev Adadan, e, büyük avluk büyük ev en sevdiğimiz üyesi Gül'in. E, daha sonra e, 40. yılları bu sene yeni türkü var. Biz acayip heyecanlıyız. Yani hayatımızda çok önemli yeri olan bir grup... Hani böyle bir festivalde yer vermek bizi çok heyecanlandırdı. Evet 40 yıllık onlarda az evvel konuştuk değil mi? 40. yılları bu sene. Bilmeden yine. Ee, Kaan Sezyum günün diyeceği. Ee, o da sarı sık yılan. sık aynen sarı yılan. Ee, son günde de analog kültür eksperiment. Kaan Düzaratların e, ekibi e, bir ilginçlik yapıp Berlin'den Deniz Mahir Kartal'la Engin Recep oğullarını future ediyorlar. Özel o gece için e, hı -hı, bir birliktelik hı -hı. olacak. Çok güzel. Bir şeyler eksik Çağlar'ın e, projesi. E, ben ha. geç e, dinlediğim için kendime kızıyorum. Harika bir iş. Muazzam bir iş Evet de. çok Fiziyo çok manasında. aynen. E, Elif Çağlar, e, Koran Fıtcı'nın işi olacak. Social Inclusion ben o gün bizle. Bir de e, bizim için o gün e, en önemli, en tatlı hareketlerden biri e, pozitifte yine işte dediğim gibi ellerinde büyüdüğümüz Ahmet Ulu. DJ setin başında böyle 3 günlük bir programımız var Evet dolu dolu hakikaten e, Web sitesini söyleyelim mi? Kaşcazfestivali.com'dan e, tüm detaylara bakabilirler Evet teyze. hızlıca geçmek durumunda kaldık e, Süre kısıtlamasından ötürü Murat sağolsun e, ilk performansla hemen <gülüyor> söyleyiverdi Hafta hatırlatırız zaten e, 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Kaş'ın ilk caz festivali bu Umarım çok şenlikli olur. Garip. Umuyorum gelme fırsatımız da olur hatta. E, bakalım. E, şimdi bir Mammol Hands parçası dinleyelim. Sonra kapana şey yapalım istiyorum. Tamam. E, zira programın girişinde de ufakça işaret ettiğim gibi siz pek yerinde durmayan bir ekipsiniz. <gülüyor> e, kaştan da ibaret değil yaptıklarınız ama kaşf aslında Mammol Kapayalım isterseniz Refuge dinleteceğiz onlardan son 2018 kayıtlarından birine İngiltereli grup İstanbul'dan sonra Türkiye'de bir de karşılı izleyicisiyle buluşacak hem karşıdaki İstanbul'da hem de Kaşlı'ları umarız çok severler önce açık dergide bir parça dinleyelim. Evet geri döndük. Açık Radyo'da, Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İngiliz, Mammal Hands'den bir parçaydı. Caz'a yeni bir soluk getirmiş bir ekip ee, bunlar. Bizim ekilen takip etmeye çalıştığımız ee, Kaş Jazz Festivali bağlamında bir kere daha Murat sayesinde. Onları da anmış olduk. Zira Kaş'ın e, açılış gününde değil mi? Evet doğru ilk gün. Ayın altısında sahne alacaklar. Jazz Festivali'nin ayrıntılarını www.kaşcazfestivali.com'dan ee, bulabileceksiniz. Murat konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Kaş bağlamında. Kaş bağlamında konuşmadığımız bir şey kalmadı. Mehmet Ulu Müzik Evi'nden de bahsettik. Evet. Ee, bence iyiyiz. Harika. O zaman e, şimdi ben de yavaş yavaş adapte olmaya çalışırken yeni başlayacak olan sezona e, sosyal medyada ilk cazıda gördüm. Ama e, açıkçası hemen kuşkulandım çünkü ilk cazın nerede olacağı da bazen belli olmuyor. Evet. Çok <gülüyor> yükseliyorum, çok heyecanlanıyorum. Allah kahretsin Berlin'deymiş bu sefer diye. Böyle şehirler arası bir festival. Yakın vakitte Ankara'da ve İstanbul'da <gülüyor> e, 2019 ilk edisyonlar olacak. Anlatalım mı onları. 17 dediriz? Eylül e, 24 Eylül arasında İstanbul'dayız. <gülüyor> e, bu sene Taksim e, temamız var. Aslında evet. geçen sene de böyle. Bir Didi tema yok e, Taksim temasını bu sene yaptık. Hmm. E, oradaki hedef böyle yani bence radyoda da bol bol konuşmuşsunuzdur işte Taksim bitti bitiyor şu oldu bu evet. oldu falan hikayeleri bizim hiç böyle desteklediğimiz şeyler değildi hani işin o kısmı hı hı. ve böyle Taksim bir yere gitmedi ki nereye gidiyor falan gibi bir durum vardı evet. biz de dedik ki hani Taksim'i bundan sonra odak noktası alalım yani ben orada büyüdüm çünkü yani ben hani, de benim için önemli hala Taksim hani hala aslında bile gerek yok hatta neyse Her zaman öyle yani. aynen e, bu sene yalnızca böyle iki seçim oraya girdi şu oldu bu oldu falan böyle bir sürü şeyle uğraştık bizim sektörün böyle en can sıkıcı yönlerinden Birisi araya giren gündemler oluyor. Evet. Çok fazla etkileniyoruz. O yüzden e, bu sene ekleyeceğiz İstanbul'da biraz sakin tutacağız. E, Bova'da dört tane iş var. Nardis var işin içinde. Kırım Kilisesi'nde bir konserimiz var. Salonika KSV'de bir iş olacak. Hı hı. E, bir de böyle işte Kleingarten gibi, Kiki gibi böyle bir iki tane yerde hı hı. ufak bir araya gelmeler hı hı. yapacağız. Hı hı. E ee, uluslararası isimlerden bozcada da ağırladığımız Bobby Rausch diye böyle çok yükselen bir e, isim var. E, Alman. Ee, ve de Daniel Zamir, e, İsrail'den bir konuğumuz olacak. Hı hı. Onun haricinde de böyle çok keyifli bir e, yerli isimlerle oluşan bir line-up'ı var. Eks Jazz Ankara, ondan bir hafta sonra. Tarihlerini bir daha söyler misin ben unuttum? Eks Jazz Ankara'nın. İstanbul'un İstanbul 17'den 24'e kadar. Tamam. Eks Jazz Ankara'da cumartesi, pazar hangi güne denk geldiğini unuttum ama 29.30 ya da 28.29. Hı hı. Ee, Ekacağız Ankara'da ilk defa şöyle bir şey deniyoruz Açık havada olacak iş iki gün o tüvişnelik e, Daha böyle tabii bir tık daha mainstream'e kayan bir program var Hı -hı. Thunder comment diye çok sevdiğimiz ortaklarımız var işin içinde Ankara'da ee, işte Veval e, Mod Selektör da, şeyden, moderattan belki izleyici, dinleyiciler bilir aparat olacak hı hı. işte Ceza, Gaye Suak Yol e, yine bir iki tane de e, caz ismimiz var Bobby Rauş gibi onları oraya da transfer ediyoruz evet. ee, böyle bir iş Ankara Eksijaz normalde Berlin merkezli bir festival hı hı Altıncı senesini kutluyor orada. Hı -hı. E, bayağı da yoğun böyle Avrupa'da çok sevilen festivallerden bir tanesi. Evet. Biz onların İstanbul e, ve Ankara işlerini yapıyoruz. Evet çok yakın zamanda bu da gerçekleşiyor. Evet yani isimler kerevişnelik de çok güzel olacaktır kuvvetli muhtemel. Bu sene yani kültürel manada ne Hı -hı. olduysa iyi oldu. Pek Hı -hı. çok şeye rağmen tırnak içinde eziyete rağmen. Hı -hı. Hep iyi ruh haliyle e, anımsıyorum ben bu sene. Gittin de, mi o, hiç o, oldu, muhtemel. Evet gittim. Hı -hı. Muazzam... Bir yer bence müzik deneyimlemek için. Ee, ve çok da bir yandan da farklı kulvarlardan isimler saydın. Evet. Yani i̇lla birileri bir şey bulabilir orada. Aynen. söylemek lazım galiba. Ee, var ama daha tabii ki Ekşiz'e geri döneriz. Biz sezonun ortasında, e, baş, başlangıcında ben alınacağım illaki kent hakkında. Belki de görüşürüz tabii ki. Belki Öyle. Vişnelik'te, belki İstanbul'da. Ama öncesine karşı Caz Festivali bu cuma değil, bir sonraki cuma. E, üç günlüğüne e, sizleri bekliyor. Murat Sezgin bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum e, bize yer verdiğiniz için. Bizim için çok önemli. Açık Radyo'yu da çok seviyoruz ayrıca söylemem lazım. Hep birlikte iki varsınız. <gülüyor> yani hem e, enerji hem de umut veri veriyor. Varlığınız onu söylemek lazım. Çok çok teşekkürler her şey için.